Açık dergi devam ediyor. Programın başında da söylediğimiz gibi sosyal fayda iletişimi konferansını konuşacağız. Bu hafta sonu gerçekleşecek e, programcılarımızdan ve konferansın başından beri düzenleyicilerinden hemzemin ekibinden diyelim daha da doğru olsun hatta Rauf Kösemen bizlerle. Rauf merhaba. Merhaba. Hoş geldin Rauf. Hoş bulduk. Bugün de dinledi dinleyicilerimiz diye tahmin ediyorum konferansı. evet. Evet. Gündüz yaptığınız programda sosyal fayda iletişimi konferansını konuşmak için hatta bu üçüncüsü. Ee, evet, üçüncüsü. İlkini e, 2015'te Şubat ayında yapmıştık. İkincisini Nisan ayında 2016'da. Bu üçüncüsü de 2 Mart'ta olacak. Üç gün sonra. Evet, üç gün sonra. İki gün sonra mı oluyor? İki gün sonra galiba evet. Evet. evet. Perşembe günü. Perşembe, Perşembe günü gerçekleşecek. 2017 Şubat 28. Evet şey bugün konuşuldu dedik hemzeminde ama iki vaka üzerinden aslında öneklendirerek konuştuk. Biz bir tık daha geriye gidelim. Sosyal fayda iletişimi bu sene konferansı şirketin faydalı ve kurumsal projenin sorumluluğu. Olanlar görür ee, Nasıl diyelim açıklamasıyla e, karşımızda slogan demeyeceğim buna şimdi senin karşılığında demiyorum <gülüyor> öyle e, Nedir anlatır mısın bu senin e, evet, O özelliği. şeyimizin, tanıtım bültenimizin, basın bültenimizin başlığı doğru. Hı -hı. E, şimdi sosyal sorumluluk meselesi şirketlerin çok gündeminde olan herkesin hemen hemen Hı -hı. E, terminolojisine kattığı bir kelime. Her yardım eden ben sosyal sorumluluk yapıyorum diyor zaten. Hani evet. bir Küçük bir işletme bile olsa yaptığı bir yardımı öyle yorumluyor. Yani hayırseverlik meselesi biraz sosyal sorumluluk gibi algılanıyor. Aslında tam olarak öyle değil. Hı. Biz bu konferansın başlığını şirketim, sosyalim, sorumluyum diye koyduk. Sürdürülebilirlik penceresinden sosyal fayda iletişimi dedik. Üç tane kavram geçiyor yani burada. Hı hı. Bir e, sosyal sorumluluk İkincisi sosyal fayda, üçüncüsü de sürdürülebilirlik kavramları. E, mesele biraz şöyle aslında tarihsel perspektiften bakarsak. Yüzyılın başında dünyada e, hak mücadelesi ya da e, herhangi bir konuda sosyal, e, çevresel talepler e, insanlar tarafından devletlere yönlendiriliyordu. Doğrudan doğruya bir devletten içinde çalıştığınız, hı hı. içinde bulunduğunuz, devletten bunu talep ediyordunuz. Sivil toplum örgütleri de bu şeyi, meseleleri devletlerle pazarlık içinde ortaya koyuyordu. Hı -hı. Gücünü de orada elde ediyordu. Pazarlığını da orada yapıyordu. Hı -hı. Yüzyılın ortalarına doğru yani 30'larda başlıyor ama Hı -hı. asıl olarak 70'lere doğru e, şey yapıyor, şekilleniyor, netleşiyor. İşte bir e, ne derler e, içerik kazanıyor. Bu mesele e, işin içine şirketleri de katar hale geldi. Yani e, sivil toplum fark etti ki Dünyayı değiştiren, değişime neden olan, olumlu ya da olumsuz sonuçlar üreten bir takım politikaları sadece devletler hayata geçirmiyor. Yani bunu <gülüyor> şirketler de hayata geçiriyor. O yüzden talepler şirketlere de yönelmeye başladı. O bilinen krizler vardır işte Endonezya'da, Hindistan'da, Pakistan'da çocuk yemeğiyle ya da Sigortasız emekle kötü koşullarda çalıştırılan insanların ürünlerinin markalar tarafından dünya pazarına sürülmesi. Burada bir adaletsiz durumun ortaya çıkması. Bunun evet. medya organlarıyla görünür hale gelmesi. Bu yüzden Hı -hı. artık taleplerin, sivil toplumun taleplerinin devletlerden değil bu şirketlerden talep edilir hale gelmesi Ne bileyim işte Hı -hı. şeylerin önünde e, yönetim binalarının önünde ayakkabıların yakılması falan gibi Hı -hı. şeylerle başladı. Hı -hı. Bu mesele e, sosyal sorumluluk kavramında ortaya çıkmasına neden oldu. Yani şirketler... ...yaptıkları işlerin sosyal sonuçlarını da düzelten... Hı -hı. ...o e, sosyal sonuçlara yönelik... ...kendisi müdahil olmasa bile... ...var olan sosyal sorunlara müdahale edip... ...onları iyileştiren bir pozisyon elde etmeye başladılar... ...ve bu şirketlerin itibarının... E, ...bir göstergesi haline geldi. Hı -hı. Yani fark ettiler ki buradan itibar artıyor. Sadece büyük olmak... ...iyi markalar yaratmak, iyi yönetmek değil... ...aynı zamanda topluma faydalı olmak da... ...şirketin itibarını yükseltiyor. Peki sivil toplum ve şirket diye... ...iki taraf koyarsak şu anda bunun o kazan kazan ilişkisine denk geldiğini söylemek çok mu iyimserlik olur? Dünyada iyimserlik değil. Yani Türkiye'den bakarsanız evet iyimserlik sayılabilir ama dünyada Hı -hı. değil. Ee, yani öyle bir evreye geldik ki işte e, mesela Greenpeace en son kampanyalarından bir tanesinde aslında bu ikincisi oluyor bu türden kampanya olarak. Hı -hı. Bir tanesinde Büyük bir şey yeni tip ekonomi üzerinden işte otomobil üreten elektrikli otomobil geri dönüşümle enerji hı hı. üzerinden kaynaklar ve yeni şeyler yapan icatlar yapan diyeyim hı hı. bir şirketi odağına aldı ve dedi ki yani sen bunları yapıyorsun ama aynı zamanda da sağlıklı bir şey kullanmıyorsun enerji kullanmıyorsun hı. bunları yapan bir şirket olarak önce olsana dedi. Bunun aynısını ikinci e, fazda şey yaptı. E, bir büyük network e yaptı, internet televizyonuna Hı -hı. yaptı. Yani önce olduğun bütün televizyon kavramlarını değiştirdin, seyirciyi değiştirdin, seyir etme kavramını değiştirdin ama hala işte geleneksel e, enerji yöntemleri kullanıyorsun. Gel değiştir bunu dedi. Şimdi bu şunu gösteriyor. Daha önce aslında tabiri caizse dayak atarak, Hı -hı. yani sen bundan vazgeç diyerek işte büyük bir petrol şirketine e, ve benzerlerine yaptığı kampanyalarda. Şimdi öyle bir şirket ö, motifi tanımı ortaya çıkmış ki e, sert bir girişimde bulunmaksızında ikna edebileceğini varsayıyor. Demek ki arada bir denge oluşmuş durumda yani onu gösteriyor. Zaten daha önceki ilerlemek kaydedilmiş gibi. Yani. E, evet yani evet. daha önceki durumlar da aslında ilerlemenin sivil toplum lehin olduğunu gösteriyordu. Hı hı. Yani o şirketleri ağır şeyler altında bırakmak hı hı. E, yani muhalefet altında ağır hı hı. eleştiriler altında bırakmak ve bu eleştirileri belli bir süre sürdürüp Kamuoyu oluşturduğunda da şirketlerin o yoldan geri dönmesi gibi çok fazla şey gördük yani. Aslında şöyle bir hal aldı ee, işte kahve şirketi vardır ünlü ee, bu şirket kahvesini üretirken epeyce ciddi sosyal hasarlara neden oluyordu. Bu fark edildi üzerine gidildi şimdi bu şirket şeffaf bir şirket görece. ...yani diğer bütün şirketlere göre çok daha şeffaf bir şekilde ne yaptığını görebiliyoruz biz bu şirketin. Bu, bu sivil toplum başarısıdır. Be az evvel iki vakada da bu arada aynı şeffaflığa ulaşılabildi mi? Yoksa bahsettiğin sadece hani söz söyleme biçiminin dönüştüğü dolayısıyla bir ilerleminin... E, ...bir şey o, ibaret mi yani? İkinci vaka daha yeni zaten. Hı. Yani bu network'e yapılan. sonuçlarını göreceğiz, izleyeceğiz. Ama Hı. diğer vakada petrol şirketine ve başka petrol şirketlerine tabii... Hı. ...yapılmış olanlarda şeffaflaşma biraz baskıyla sağlanıyor. Baskıysa. Yani üzerine e, gidildikçe mutluluk. şeffaflaşıyorlar. Öyle bir, evet. bir durum var yani. Ama yine de biraz daha dili ikna yöntemine dönmüş gibi gözüküyor galiba. Yani baskı kurmaktan ziyade karşılıklı bir iletişim kurup ikna etmek... ...ve şirketlerin de bundan e, anladığı o şekliyle aslında... ...biraz daha itibarlı bir pozisyona gelebileceğini fark ettiği anda... E, ...olanlar oldu. Valla orada biraz e, aslında segmente edilmiş durumda. Hı hı. Yani e, bu diyaloglarla çözümlenebilecek durumlara diyalogla, diyaloglarla değil de başka bir yöntemle gidilecekse öyle bakılıyor. Biraz da o şeyle ilgili, yani söz konusu olan enerji ise, zaten hı. varlığını buna borçlu olan e, şirketlere enerji düzleminden bir muhalefet yapıyorsanız, hı hı. o muhalefeti şey üzerine yapmak zorundasınız, protesto biçimleri üzerine yapmak zorundasınız. Ama aynı şirketle, Söz gelimi kadın emeğinin hı hı. kendi şirketinin için, şirketin içindeki Ekonomi dağılımı yani. üzerinden e, konuşuyorsanız o zaman başka bir tonda konuşulabilir. Çünkü hani evet. genellikle şirketler de bu tür meselelerde en azından e, çok ilerlediler. Evet. Peki evet. E, konferans nasıl vakaları, örnekleri kapsayacak? Belki e, biraz daha... E, konferans başlangıçta anlattığım tam şey üzerinde duruyor. Sosyal sorumluluktan sürdürülebilir kalkınma e, kavramında nasıl geçiliyor da hı. duruyor. Hani şeyde durmuştuk evet. ya 70'lere gelindiğinde artık şirketler sosyal sorumluluğu fark ettiler bunun itibarı arttırdığını demiştik. Onun arkasından şöyle bir süreç ortaya çıkmaya başladı. Evet bu itibar arttırıyor. Şirketler de bu sosyal sorumluluk projelerini yapıyorlar. Ama e, bir süre sonra... Bir e, regülasyon sorunu ortaya çıkmaya başladı. Hı -hı. Yapıyorlar da neye göre yapıyorlar? Kime karşı sorumlular? Hele şirketler uluslararası hale geldiğinde evet. o uluslararasılaşma... kurallar devreye giriyor. Tabii yani e, devletlerin denetiminden bağımsız sadece bir sivil toplum denetimi üzerinden giden bir şeye doğru dönüşmeye başladı. Hı -hı. Evet. E, şirketler bu baskıları yönetebilmek için doğal olarak sadece baskı yönetmek de değil Hı -hı. mesele yani bir iyi niyeti varsa o niyeti, niyeti de hay hayata geçirebilmek için... Aralarında konsorsiyumlar kurmaya başladılar. Hı hı. Ee, uluslararası kurumlar oluşturmaya veya oluşmuş ulus, uluslararası kurumlara e, şey vermeye, ne denir ona, inisiyatif vermeye başladılar. Hı hı. İşte Global Compact falan gibi hı hı hı. bir takım şeyler ortaya çıkmaya başladı. Şimdi bu sürecin en sonu e, Birleşmiş Milletler'in kalkınma e, biriminin, işte UNDP'nin e, öncülüğünü, sözcülüğünü üstlendiği e, sürdürülebilir kalkınma kriterleri. 17 kriter var burada. Bu 17 kriterden 16'sı e, somut iyileşmeler e, talepleriyle işte yoksulluğa son, açlığa son, sağlıklı bireyler, nitelikli eğitim, hı hı. toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su falan gibi diye giden hı. 16 tane talep var. Somut. Somut talep var. 17'si de bunların hepsi için ortak çalışma diyor. E, yani bu, bu 16 talep e, sadece devletlerin değil şirketlerin de ben bu kriterlere uygun bir şekilde çalışacağım. Ve bu kriterlerden de işte şu kriterin, e, okuyalım buradan mesela, erişilebilir ve temizleme enerji kriterinin de savunuculuğunu yapacağım. E, şirketimi buna göre düzenliyorum demelerine neden olmaya başladı. Hı hı. E, gittikçe bu anlaşmaları imzalayan e, ve e, bu konuda sözler veren şirket sayısı artmaya başladı. Bu da hı. şeyi gösteriyor, yani bir regülasyon e, ihtiyacı var. Hı hı. O ihtiyacı da UN üzerinden karşılamaya çalışıyor, e, iş dünyası gibi gözüküyor. Hı hı. E, ...karşılayabilir mi? Hani kişisel fikrim... ...bu biraz zor çünkü yaptırımları yok. Bu bahsettiğin bir şey, konsorsiyum, Birleşmiş Milletler'in içinde bir konsorsiyum mu? E, bu bir konsorsiyum değil, bir kriterler bütünü. Kriter, bir e, kriterler UN mazelesi, UN'in belirlediği ve ülkelerinin de altına imza attı. Hı. 190 küsur ülke Türkiye'de imzacılarından biri, 198 galiba... ...Türkiye'de imzacılarından biri. E, bu belgenin işte savunuculuğunu, tanıtımını dünyada... Hı. ...işbirliklerinin yönetimini UNDP'ye üstleniyor. Bunun evet. ağırladığımız konuklar da UNDP'den de hatırlarsanız. Evet, iki konuğunuz vardı. Evet. evet, 27, pardon 2 Mart, Mart tarihinde... Perşembe günü. peremresinde gerçekleşecek sosyal fayda iletişimi <gülüyor> konferansı. pek biraz daha ayrıntılar alalım mı daha zamanımız var? Konuklar varken? kimler, neler olacak orada? Evet, yani şimdi her yıl bir açılış konuşmasıyla açılıyor. Açılış Hı -hı. konuşmasını ben yapıyorum, bu artık şey gibi oldu kural gibi oldu. Ben bu sefer bir sosyal birim olarak şirketi ele alacağım. Hı hı. Arkasından Mehmet Ali Çalışkan var konuşmacılardan. Bu özellikle KSS'lerin Türkiye'deki tarihsel meselesini yani kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin tarihsel hı hı. gelişimini aktaracak. Hı hı. Necla Zarakol var. Bir iletişimcinin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri karşısında ne tür talepler aldığı tarihsel olarak Hı -hı. yani dün ne diyordu şirketler Hı -hı. bugün ne diyorlar yarın ne diyecekler nasıl evrildi bu mesele ona bakıyor e, Necla'nın orada evet ilişkiler tarafından evet. Hı -hı. E, bir, kim düzeltecek bu şirketleri işte bu regülasyon meselesini anlattığımız Hı -hı. E, meseleyi Burcu Gündüz anlatacak Hı -hı. E, Burcu sosyal kalkınma uzmanı gayet de hakim bu meseleye ben Hı -hı. çok şeyle bekliyorum yani onu Hı -hı. ...Hansın Doğan bugün konuklarımızdandı... ...Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan... ...UNDP'den... ...o e, şirketler niye... ...sosyal sorumluluk meselesinde sadece... E, ...kamuoyunun önünde itibarlı gözükecek... ...alanlara yatırım yapıyorlar yani niye mesela... ...kara mayınlarının temizlenmesi gibi bir şeyle... uğraşmıyorlar? Hı -hı. niye bu arazilerden uzak duruyorlar... ...bu korkutucu mayınlı... ...arazilerden uzak Hı -hı. duruyorlar onun üzerine... E, ...biraz gidecek konuşmasında... şöyle Yüceo Büyük... ...Bursa linkten... E, Onarıcı şirket kavramı üzerine konuşacak. Bu ilginç ve güzel bir kavram gerçekten. Hı. Onarıcı şirket kavramı sosyal sorumluluk projeleriyle şirketin iş ihtiyaçları arasında bağ kurmamayı öneriyor. Hı. Yani ben şu sektöre üretim yapıyorum. O sektörde faydam var. Oraya bir şey yapayım dememek lazım. Hı. Sorun neredeyse oraya onarmak lazım hı. diyen bir yaklaşımı var. Hı hı. Balık tutmayı öğrenmek diye bir başlıkla Renan Uyunur konuşacak. Şimdi yeni destek ve bağış mekanizmaları var ya böyle hani koşarak bağış evet. toplamak evet. E, ya da işte e, çeşitli yuvarlamayla vesaireyle böyle farz, farklı kaynaklardan. Ya bunlar bir kaynak oluşturuyor STK'lara, sivil topluma. E, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri neden bu tür kaynaklara benzer kaynaklar oluşturamıyor? E, ve e, bu söylediğimiz kitle fonlamaları, biçimleri e, kansetselere bir alternatif mi olabilir? Önemi geçer, geride mi kalır, önümüzde neler olacak? E, Hı -hı. Buna bakacak. Hı -hı. Fa Faris Seven de e, yine e, şeyin bıraktığı Necla e, Hanım'ın bıraktığı yerden alacak. O biraz ilginç vakalar anlatacak bize. E, sosyal sorumluluk iletişimlerinin hali pürmelali. <gülüyor> bir başlıkla konuşuyor Faris Bey. Kadın Hareketi'nin KSS'lerle sınavı. Şimdi Kadın Hareketi'nde şöyle bir mesele var. Şirketler e, kadın projeleri yapıyorlar. Kadın Hı -hı. Hareketi de kendi mecrasında yürüyor. Ve şirketlerin kadın projeleri işte kendi istedikleri şekilde oluyor. Bazen dekoratif, bazen kendi içlerindeki <gülüyor> sorunlara odaklanan. Ama orada ne oluyor? Kadın hareketinin STK'ları onun buna pek bakmıyorlar. Orada olanlar da toplumu dönüştürüyor. Negatif <gülüyor> ya da pozitif şey sağlıyor, dönüşüm sağlıyor. Bunu denetlemek, sormak kavramları doğru kullanıp kullanmadıklarına yönelmek gerekiyor. Hı -hı. Halbuki şu ana kadar Türkiye'de olan tam tersi Türkiye'de olan kadın hareketi toplumu kazanıyor. Hı -hı. Toplumda bir takım kavramların dönüşümüne neden oluyor. Toplumda bu dönüşüm olduktan sonra şirketler bunun itibarını görüp buna sahip çıkıyorlar. Hı -hı. O, oysa tam tersine hani daha işin başlangıcında şirketleri bu konuda yönlendirmek e, mümkün olabilir. Dediğim gibi hani sonuçta çalışanlarının Evet. %25 civarında şu an mevcut durumlarda kadın oluyor şirketlerin zaten bunun rakamları işte yöneticilerde daha az oluyor çalışanlar Hı -hı. Bir şirkete göre değişmekle beraber ama Hı -hı. burada bir takım ilerlemeler sağlamaya çalışıyorlar. Evet. Lütfü Sunar çok ilginç bir konuşmaya çok Doçent Doktor Lütfü Sunar. Başlık kurumsal sorumlusu hani bunun muafazakeri. Yani muhafazakar İslami Sivil Toplum Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine. Nasıl bakıyor yani? Bir mesafesi varsa neden, yakınsa nereden yakınlık üretiyor ona bakıyor. Şirket gönüllülüğü diye bir kavram var. Gönlü gönüllülükten yana olanlar, gönlü gönüllülükten yana çalışanlar başlığıyla Sandrine Rambo konuşacak, bunu anlatacak. Yani bir şirketin içinden gönüllülerin sivil projelerde çalışması bu süreçler nasıl yönetiliyor, neden insanlar bunu yapıyorlar ve nasıl daha verimli hale getirilebilir? Şirket kültürü mü projeden, proje mi şirket kültüründen çıkar Başlığıyla Ceyhun Gecenoğlu konuşuyor. IBM Kurumsal İlişkiler Müdürü, e, bu hani kültür ve e, şey arasında sorumluluk programı arasında ciddi bir bağ vardır diyor. Yani bu bağı e, kurmadan siz aslında hani şirket olarak çok da bir şey yapmış olmazsınız e, diyor. Hı, hı. Bir film gösterim var. Yeni bir yol. Hı. Tamamen dört e, farklı alanda mevcut üretim biçimlerini değiştirerek nasıl e, üretim artış sağlar ama doğaya zarar vermeden bunu nasıl yaparız üzerine Patagonya'nın yapmış olduğu bir film çok hoş bir film. 26 dakikalık Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali <gülüyor> e, aracılığıyla veya onun seçkisinden yayınlanıyor. Evet. E, Elde Var 17 başlığıyla yine bugünkü konuklarımızdan e, Fay Uyanık bize bu 17 hedefi anlatacak orada. <gülüyor> onun, e, nasıl bir gelecek tahayyül ediyor. Bunun üzerinden konuşacak. <gülüyor> Cinsiyet eşitliği ve şirketlerin kadın politikaları üzerine sürünen, sündür, sürüyen sündüren, süründüren diye sürdürülebilir bir başlığıyla Mehtap Tatar Birleşmiş Milletler Kadın Birimi yani UN Women'da hı hı. E, şu anki projeler cinsiyet eşitliği meselesinin nasıl algılandığı ve web simzacısı şirketlerin nasıl yüksek sayılara erişmesine rağmen hala kadın meselesinde hı hı. E, nasıl geride durulduğu, neden geride durulduğu üzerine konuşacak. Başak Saral var. Öğren, izle, iste başlığı. ...kurumsal sosyal sorumluluk projeleri... ...sivil toplum için kaynak aktarımından... ...başka bir anlam ifade edebilir mi? Yani işte işbirliği vesaire orada... ...gündeme geliyor yani. Sadece... Hı -hı. Hani, ...sen ver parayı ben yapayım diyen bir... E, ...STK anlayışıyla... ...ya bana güzel bir şey yap, bana kötülük... ...anlatma diyen bir şirket anlayışı var. Bunların... ...alandaki karşılaşmalarıyla biz... ...çok sık <gülüyor> yaşıyoruz onu, e, görüyoruz. E, bunun arasında da... ...bir e, form var ve bu forma... ...nasıl e, can verilebilir... Hı -hı. ...diye bakılıyor. Bir de tabii bütün mesele şey aslında hani onu da söylemiş olayım bizim söylemeye çalıştığımız şey yani sen istediğin gibi bir şirket olarak bir sivil toplum kurumu olarak veya bir kamu birimi olarak istediğin gibi bir şey yap sonra da bir hayat yaşa istediğin gibi üretimini belirle istediğin gibi kaynak kullan. Ama sonra da bir sosyal sorumluluk projesi yap, temizlen falan. Hayat böyle değil. yani daha, bütün o süreçlere... her şey <gülüyor> evet. Evet. Evet. Bütün o süreçlere işselleşmesi gerekiyor. Yani sürdürülebilirlik kavramı da tam bu yüzden lazım. Peki e, şirketlerden katılımcı sayısı ne durumda şu anda? E, izleyici, yani i̇zleyici olarak izleyici e, şu içinde... anda yarı yarıya civarında kayıtlara Hı -hı. bakılırsa. E, işte 100, Salon kapasitemiz 150 kişi. E, aşağı yukarı 180 civarında kayıt almış durumdayız. ...oraya bakılırsa yarı yarıya gibi gözüküyor. Hı hı. Merak ediyorlar gibi. Evet, evet. En yani işi, Özellikle kurumsal iletişim birimleri, sosyal sorumlulukla ilgilenen... ...bir de öyle durumlar var. Yani ben bu e, sektördeyim... E, ...bundan beş yıl önce bir sosyal sorumluluk birimi diye bir şey... ...hiç duyulmaz, görülmezdi yani. Şimdi e, kurumsal iletişim birimlerinin içinden... ...ya bir uzman bu işe ayrılıyor... ...ya ayrı bir birim kuruluyor. Hı hı. Yani çok yüksek oranlar değil bunlar ama... ...büyük şirketlerin hepsinde böyle olduğunu net olarak söyleyebilirim. Yani. Evet. Hemzemin bir yandan... Artık kalabalık bir yer oldu da denebilir. Üçüncü senesinde evet. yani <gülüyor> tabii ki tekrardan konuklarıyla belki ama bu sene 180, geçen sene benzer bir rakam. İlk senede bunun altında olmadığına hiçbir şüphem yok. <gülüyor> ee, şimdi nasıl bir şey oldu, e, iletişim nasıl sürüyor? Mesela sene içerisinde toplantılar e, arasında bir tür topluluk ya da dayanışma şeyi meclisi oluşmuş gibi. Bir şeyden bahsedebilir mi? Yani, İç bilgi istiyorsunuz. Evet, tam olarak öyle bir sürekli bir iletişim e, yok. Tek kanallı bir iletişim var genellikle. Yani radyo dinleyicilerimiz var. Bizim Hı -hı. hem zemin programımızı dinleyen. Oradan iletişim kurduğumuz veya bizimle iletişim kuranlar var. Konferansın e, süreçlerini anlattığı mailinglerle insanları bilgilendiriyoruz. Ama onun dışında... Sağdaki karşılaşmalarda ve e, bir konferanslarda e, ortaya çıkan işte tanışmalarda networking dediğimiz o e, İngilizce kavramla söylüyoruz ama e, o tanışmalarda gördüğümüz şu e, herhalde bir 5-6 tane yani bizim bildiğimiz 5-6 tane e, dernek veya vakıf oradaki networkingten, networkingten ciddi fayda sağlayarak kuruldu. Yani danışmanlar edindi kendine <gülüyor> ee, veya konuşmacılardan bazılarıyla özel olarak iletişime geçip onların e, bilgilerini aldı, e, yine süreçlerine kattı, katıldı. <gülüyor> ee, onun dışında yine çalıştığımız, karşılaştığımız sivil toplum örgütlerinde veya şirketlerde e, bir bindirlik açısından oldukça iyi bir şey olduğunu biliyoruz. Talepler oluyor. Farklı farklı hemzeminler düzenleyeceğiz gibi gözüküyor o yüzden bundan hı hı. sonra. Hı hı. Nasıl? Ee, yani işte çeşitli alanlara bir özel, özel hı hı. E, veya o veya da şirketlere özel. Yani o şirketin e, sorumluluk hissettiği, sürdürülebilirlik alanında çalışmak istediği konuları içeren mikro hemzeminler biraz hı hı. düzenlenecek gibi. Yani gençlik alanında bir hemzemin düzenlenebilir, kadın alanında bir hemzemin düzenlenebilir. Daha özelleşmiş alanlara girilebilir işte hayvan hakları gibi evet. ya da çevre doğa daha gibi. konsantre bir iletişim evet bir de şeyler yapacağız işte biraz hani ülkenin gündemi çok el vermediği için izin vermediği için yapamıyoruz ama tek bir konuşmacının konuştuğu yani herkesin dinlemek istediği bir konuşmacıyı getirip onun bir konuda konuştuğu bir format düşünüyoruz. Bunlara talep olduğunu biliyoruz. Yani bu talepler üzerinden şekilleniyor zaten. Biz Tabii. bunları kendimiz evet. bir şey Oturup düşünmüyoruz. Peki çok teşekkürler Rauf. Mira Ajans'tan Rauf Kösemen. Açık Radyo Programcısı Hemzemin Konferansı bu Perşembe günü Pere Müzesi'nde. Ben teşekkür ederim.